مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خائر خلق كلهم محمد سيد طابت مناطبه محمد صره الرحمن في النعام مولايا صل وسلم دائما Alâ habib-i kazâin fil kâl Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillâhi rabbil alemin Ve salatu ve selamu Ula seyyidil mursalin Muhammedin u'alâli ve sahbî ecma'in Kıymetli kardeşlerimiz Hadis-i şerif dinleyerek Tergib-i dinlemek suretiyle. ilmin ebeviden miras nebeviden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize bıraktığı mirastan nasibinizi almak istiyorsunuz. Rabbim hisselerinizi azim eylesin, büyük eylesin ve cümlenize, hepimize istifadeler nasib eylesin. Bu bab zaten e, ilmin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 Anlatıyor. Diyor ki... Eteytü Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem... ...kainatın efendisinin yanına geldim. Ne muhtu baktiyen insanları. İstedikleri zaman gidebiliyorlardı. Kendisi hayattayken. Ve, ve fil mescidi. Kendisi mesciddeydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Müttikün. Yaslanmıştı. Alâ bürdin. Ee, bir hırkaya. Levu kendisine ait. Bür, bürde işte hırka gazete de oradan geliyor. Dörtgen, yani dörtgen bir şey, işte örgü, hırka gibi diyelim işte, yelek gibi düşünelim. Ona yaslanmış, lehu kendisine ait, ahmera kırmızı. Rengi kırmızıydı o şey, hırkanın. E, tabii o bir kısmı yani o hırkaya doğru, demek ki arkasında bir şey var, direk var. E, ona da e, sırtında da bir hırka var ama demek ki kollarından geçmeyen bir şey e, Kollarından geçse yaslanmış denmez e, O da müstakil duruyor yani bağımsız Aa, şeyden belki direkten oturduğu yerden arasına koymuş Bir kısmı yani e, tabii belki de e, bütün sırtını kaplayacak gibi değil Ama hani olur ya biz de bazı bir tarafımızda bir şey yaslanırız öyle yaslanmış ediyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Fa kultu kendisine dedim ki ya Resulullah eniciye talepu'l ilme. Ben geldim Allah'ın dinini ilmini talep ediyorum. Yani ilmi öğrenmek istiyorum. Feqale Resulullah buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Merhaba bir talip ilim. İlim talep için gelen seni gibi insanlara merhaba. Hoş geldin, sıfağa gel.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 veya dua istemeye gel gelmedin yani gelebilirsin de gelme gelemezsin diye bir şey yok da ilim için geldiysen sana çok müjde vereceğim buyurdu inna talbe el ilim tahsilinin talep eden tehfuul melek <Sessizlik> elbette melekler onu kuşatır buyurdu melekler kanatlarıyla onun etrafını çevreler ve <Sessizlik> tuzillu onu gölgelendirirler bir elini kanatlarıyla yani niçün? meyar yar bu bak. Önce etrafını çevirirler. Sonra kanatlarında üzerine gölge yaparlar. Güneşe karşı sıcağa karşı. meyar yar bu sonra biner bazı on bazan Melekler birbirini üstüne çıkar diyor. Acayip hadis şerif. Ahmet İbni Hanbel'de de var. hadis şerif zaten hafız müziği büyük muhaddistir. Tergit sahibi. Efendi Hazretleri'nin el kitabıdır bu yani. Tergit bu terip devamlı yanında gezerdi. Arabalarda, yolculuklarda. Bir nesefi tefsiri, bir de tergibi terip. Hadisten tergibi, tefsirden nesefiyi gezdirirdi. Evet. Ahmet'in Anbel Taberaniye'me isnatları ceyyid, makbul, muteber isnatları var. i̇bn Hibban sayında almış. Hakim Sayur isnat demiş. İbn-i Mace Muhtasaran civat etmiş. Sen ne diyorsun ya? Sonra melekler birbirinin üstüne çıkar. Hatta ebluhu ulaşıncaya kadar. es et-dünya. Es-sema et es gök gö Hangi gök? Et-dünya en yakın.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 E bu kadar zor yani, ve vasıta yok, uçak yok, bir şey yok. Tevelerle, şeylerle çoğu yerde yaya, bir hadis, bir senebur elinde, yandan, Arafat'taki da çok durulmaz, herkesin vazifesi var Arafat'ta yani. E sen şimdi, her pazartesi akşamı, 3-4-5 hadis, arada tabii ne kadar ayet hadis geçiyor, ayrı dava. Salı gün, şey Şivaşev'de ne kadar ayet hadis geçiyor. Ondan sonra Çarşamba mektubatlarına kadar haddes köşüyor, Perşembe ana sohbetlere kadar haddes köşüyor. Ee, bu ilmi tahsil bu kadar kolay oldu. Sen niye bir düğmeye basmaktan aciz kaldın, bezavallı be, adam. Bu müjde kaçırılır mı? Yani abdestli güzel, huzur güzel olsanız tabi kadınlar zaten gelemiyorlar yollardan, mesafelerden. Yerlerimiz de yok gelseler. Erkeklerle Perşembe'den Cuma geceleri buluşabiliyoruz bir tek.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 Ya eski minareler olur diyor mesela. Biraz daha geniş çapta. Öyle düşün. Birinci Kasım'a nereye biliyor musun sen? Birinci Kasım'a şu ana kadar bir insan çıkmamış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miras gecesi çıktı. O tabii yedi Kasım'ayı ayda açtı müstesna. Onun dışında birinci Kasım'a çıkan yok. Ancak bir de İsa Aleyhisselam'ı diyelim. İkinci adadır. O canlı ya. Tiri olarak bir de İsa Aleyhisselam var. Şu anda. İdris Aleyhisselam bir vatette dördüncü adadır. Ama bir ölüm geçirdi. Bir ölüm geçirdi. İsa Aleyhisselam hiç ölüm geçirmedi. O ikinci kasamada duruyor. Kaç kişi tane sayabildik? Resulullah Aleyhisselam'da Miraç gecesinde çıktılar. İki kişi, üç kişi saydık. Üç tane peygamber sayabildik bak. 224 bin peygamberden de birinci kasamaya çıkan yok. Ruhları çıkar. E, vefatlarından sonra hepsi semavattadır. Semavatın tabakatındadır. Miraçta görüştüler. Ama onlar vefatlarından sonra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 Mesela faydalı ilim, ilm-i nâfi'a. Faydalı ilim. Kime faydalı? Kendine faydalı veya başkasına faydalı. Benim şimdi okudukları, öğrendiklerim kendimden fazla millete yaradı. Belki bazılarıyla ben dahi amel edemedim. Ama olsun, hiç olmasa ne yaptım? Sizlere aktardım yıllar yılı, binlerce, on binlerce saat ilim verdim vermeye çalıştım. E ne oldu? Başkalarına menfaatim oldu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 niceleri hoca oluyor, kadınları kurtarıyor. E bu zincirleme müselsel bir menfaattir yani. Sadece sende kalmaz faydası bunun. İlmin faydası müteaddidir yani. Herkese bulaşır Allah'ın izniyle bereketi. E siz de dinlediğinizde millete aktarıyorsunuz. Kaç kişiye fayda oluyor ya? Herkes çevresine bir şeyler anlatıyor, anlatmalıdır. Bu ilim böyle aktarılacak. Ve Ruhi Annenes İbn-i Maalik'in Radıyallahu. Hazreti Enes'ten rivayet edilen hadis-i şerifte, İbn-i rivayet ediyor bu hadis-i şerifi. Kâle kâle Resûlullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Evet. Bu hadis-i şerifte buyuruyor. Talebul ilmi, ilim tahsil etmek, talep etmek, aramak, feri farzdır. Ama hangi ilim farz? Ben şimdi mühendis değilim. Mühendis olmam farz mıydı? Doktor ilmini bilmiyorum. Doktorluğu, tıbbı bilmiyorum. Farz mıydı bana? Değildi.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 E, Ehl-i Sünnet itikadını bilmesi lazım. Ama şu anda ne buluyor yani? Ölmesi yanaşmış adamın 90 yaşında. Ehl-i Sünnet'ten bir mesele sorsan bilmiyor. Bazı müftüler de bilmiyor. İmamı geçtim. Müftü olmuş adam. itikadi bir konuyu sorsan... Haberim yok diyor ya. Nasıl haberin yok? İtikat bu ya. İşte tekellüf... E, mesuliyet yöneldiği anda... Farzları bilecek, haramları bilecek. Mesela ilk başta itikadını...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 Ya bu için oruçla ilgili bir ilmi halde bir şeyler öğrenmesi lazım. Yani anamdan böyle gördüm diye oruç olmaz. Ondan sonra oruç tutuyorum diye yemezsin, içmezsin... ...gidersin başka bir halk işlersin... ...ondan sonra oruç bozulur. kimikle kefaretlik olursun, 61 yüklersin... ...kiminde de güne günde olsa çok büyük günah vebale girersin. Şimdi orucu bozan bazı şeyler var. Sadece yiyerek içerek değil ki bu. Cinsi münasebetle de bozuluyor, dühülle de bozuluyor...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 senin karınsa senin kulun değil ki kardeş. Ama sen evlenmeden evvel e, horozluk horozlata var o erkekliklerde efendimizde. Benimle sosyal erkekliğim var. hadi evlenip. Ama sen nikahla ilgili ahkamı bilmeden evlenirse aleyne dolanmış olursun. Aleyne çalışmış olursun. Mesela alışveriş. E sen ben ticaret yapmıyorum, almıyorum, satmıyorum. O konuda fıkıhla fıkhıla mükellef değilsin. O ilim sana farz değil. Ama sen alışverişe gireceksen, al sat yapacaksan.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 Nasıl namaz kılıyorsun? Bazıları bilmeden hatır için geliyorlar. Adam bakıyorsun vaziyette bir şey okuduğu yok. Bir şey anlamadığı belli yani. Kılamıyor işte. Ama seni taklit eden hareketler yapıyor bunları. Herkes rastlıyor toplumda. E nasıl bu namazın mı olur yani? E, İlman bilmiyorum. Evet. E, diğer hükümler buna kıyas edilir. İbni Mübarek Hazretleri, Abdullah Mübarek buyurur ki,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 Diyanet diyecek ki sana üçü bir say, devam et gitsin. Halbuki Eylül Sünnet'e göre üç kere talak verenin bir sayılmaz. Üçü geçerlidir mesela. E bunun nedir? Bunun kurtarı tarafı var mı? Bu nikahı mı, Devam ettirebilir miyim? İşte talak verdim bir kere. E de ric'i midir? Dönüşlü müdür? Bayin midir? Bayinse de bir talak gitti. Yeniden ne yapmam lazım hanımıma dönüş, dönebilmem için...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 ticaretle bir iş yaşandı ortağıyla arasında. Kim haklı kim haksız. Allah'ın dinine müracaat edeceğiz. Fıkha müracaat edeceğiz. Yok ben sen gidersen adama biraz rüşvet verin bilmem ne. Adam da hakemlik hakimlik yapsın aramızda. Ondan sonra beni haklı çıkarsın falan. O zaman Allah'ın dininin ilmini öğrenmen gerek var değil mi? Para konuşursa, hatır geçerse, adalet yoksa. O bir şey. Ama sen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 işte dört e, üçü oluyor. Ama sen e, şimdi onu on dört yapmış adam. yani Safa'ya, Merve'ye gidip Merve'den bir daha Safa'ya gelecek bir sayıyormuş. Benim durumum işte başına gelince anlaştı, anladın mı? Herkesin başına bir üç köle. İram'dan çıkmadan saçını tıraş etmeden tırnağını keşiyor. Öbürü sabun kullanıyor. Hele ki haçta çok vukuat oluyor. Yani kokulu sürünmeyecek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 Gidip arar bulursun bir hocasına sorarsın. Ama adamın başına iş geliyor. Adamın haberi de yok. Yani benim başıma iş geldi. Abi ben bir haram iş dedim. Adamın, affedersiniz, işte bizim odada oldu ya. Arkadaşım biri dedi, Hacı Efendi, biz de tanımıyoruz. O da polis emeklisi miymiş? Yok muazzafı da o zaman. Çok sene evvel konuşuyorum, 25 senelik işte Efendi hazretleri Hacı Yanındaki arkadaş dedi ki,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 Nasıl olmaz ya? Ne demek nasıl olmaz ya? Damsuz mu gezecek dedik. Tabi kardeşim dikkatsiz. Oncun oturmamzay kalkarken dikkat edeceğiz. Altımız açılmasın diye. Tonumuz yok yani. Eyvah dedi. Ne olacak benim? Yani baktık ki bir günü de geçmiş. Dedik ki bir şey daha çıkır niyet etmiş. İki kurban zaten memuradan parayı zor teklemiş. Ben iki kurban nasıl yapacağım? Vay beni getiren hoca. Hoca da bizim arkadaşlardan da neyse. <gülüyor> İsmail Hades yani. Ondan sonra bu hocayı ben ne yapayım diyor. Şimdi. Adam deniyor da dönüyor. Ulan insan demez mi ki diyor. Beni aldın getiriyorsun. Yani dik işte giymeyeceksin. İhrama niyet etmeden evvel donunu çıkartacaksın. Zaten hep hani peştama gibi dolanıyoruz ya. E demedi adam. Yani şunu demek istiyorum. Başına iş gelince İbni Mubarek Mübarek Hazretleri ne mübarek adam tabii mübarek olduğu için çok güzel söylüyor da Dini, dini bir işte başına bir iş gelirse diyor. Gidip halimini vurup soracak diyor. Bu ilmi tahsil farzdır diyor. E tamam da ey gidi ablami mübarek yallah sen bu dönemdeki cehaleti bir bilseydin. Adamın başına iş geldiğini adam biliyor mu acaba? Adam içimde donum var yanlış ettim de. bilmiyor ki biz üstürüklü otur demesek donuyla naçı bitirecek yani. Anladın mı? Kaç kurban paklamayacak yani. Mezmada kurban yetmeyecek adama yani. Çünkü kaç gün daha ihramdayız. Ceza üstüne ceza zaten bütçesi parası da yapacak. E şimdi adam iş geldiğini bilse zaten yapıyor bir işlem. Ticarette şu da burada Hiç acaba caiz olmaz haram mıdır bir sorayım aklına bile gelmiyor adam. Dümdüz yani. Sanki ormandaki hayvan mahsulümsün sen. E sen insansın yani sana kitap indirilmiş değil mi?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 Efendim fışkıracak, toprağı sıksan çühela diyorum even. Onun için insan dini meselelerde, karşılaştığı hadiselerde alimini bulup danışacak bu ilim farzdır diyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. ilmi inde gayri ehli. Bir ilmi ehli olmayanlara anlatan ne gibidir? Kemukallidil hanâzîri Hayvanların en yani düşüğü olan hınzır ve domuzlara takan yakıt takıştıran gibidir. Neyi? El cevhara mücevherleri ve lüüüüü incileri ve zehbe altınlar. Sen şimdi mücevher bulsan, inci altın bulsan, pırlanta elmas mas bulsan gidip affedersin. Domuza takar mısın? Takarsan seni de tımarhaneye tıkarlar. Ne yaparsın? İşte Hanıma hediye dersin, kızına hediye dersin. İşte kendin. <gülüyor> kendine de yakıştırırsan kendine de yakıştırırsın yani. Allah Allah. Kanuni mi demiş? Yavuz'a mı demiş? O ona demiş? Var diye öyle bir şey. <gülüyor> Oğlum dedi anana bir şey bırakmadın. Takıların hepsini takmışsın dedi. Yani şimdi e, mücevherler tabii ekseriye ben ben Yüneş, Yevfil, Heliyeti, takılar içinde büyütülen kız çocukları diyor Kur'an. Kız çocuklarına takı takmanın e, bu arada Kur'an-ı de bahsi geçiyor. Altın çok... E,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 E bu ehil bulursan anlat. Ama zaruri ilim, yani adama diyeceksin ki Allah bir. Adama diyeceksin ki amen türü şartları altıdır. Şimdi ilahiyatlarda da beşe indirmişler. Bazı ilahiyat hocaları, tüm bana İFAM'dan geldiler. İsan Şenolcak hocamızın e, yönetiminde olan bazı talebeler ziyaretime geldiler. Biraz dertleştik e, yavrularımızla, kıymetli yavrularımız, gençlerimiz hepsi ilim tasar ediyor. Hepsi üniversitelerde tabii, kimi ilahiyatta kimi dışarıda ilahiyat. Baktım ki üniversitedekiler bir şikayet etmiyor. Dinimizle oy, oynayan var diye. İlahiyattaki dedi ki bizim dedi profesör geliyor. Diyor ki iman şartı beştir. <gülüyor> Niye beştir? Kader yok bunlarda. Kadere iman yok. İşte Mustafa İstanbul'u ilahiyatçı değilse de o kafa aynı. Muhtesile kafası. Kader iman. İman şartlarını çocuğa beş okutuyor ya. Bu çocuk da müftü olacak, vaaz olacak. Hem imam hatibi geçmiş. İlahiyata geldiğine göre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 Fıkıhçı olmaya müsaattir. Kafası fıkha çalışır. Kafası fıkha çalışırsa sen onun tefsiri hadiste yorma. Bir miktar illa ki herkes ana temel dersleri okurken hepsini okuyor tefsir hadisten. Ama ihtisasa geldiği zaman bakıyorsun kabiliyeti ne fıkha. Onu fıkıh ihtisasına ayırmak lazım. Bakıyorsun kabiliyeti tefsirde var. Onu tefsire koy. Bazı, bazı hafızası yerinde değil, ezberi kuvvetli değil ama anlayışı kuvvetli. Ezberi kuvvetli olmayan hafızla zorlarsan on sene de hafız olamaz, yaşı da geçer, ondan sonra da halim olamaz? Hafızası kuvvetli olmayan ezberi hafızla zorlamayacaksın. E Ezberebildiği kadar Kur'an kendinden çok az ezberlisin, ama bu hafızla zorlarsan yıllarını alır, o da verimli olmayacak. Ama bunda ne var? Fehim var, idrak var yani anlayış. Öbürü de hafızlık ezbere gücü çok, ama anlamıyor, kıyas kabiliyeti yok. E sen bunları terci ayıracaksın edeceksin, senin e, branşın şu, senin ihtisasın şu. Bu şekilde e, ona sen diyeceksin usul fıkıh kafası var sende. Çok güzel kıyas yapabiliyorsun. Sen usulü fıkıhta bir derinleş bakalım. Öbürü tefsire kabiliyet var. Rivaatler çok aklına kalıyor. Sebebin üzüller aklına kalıyor. Öbürü muhaddis olmak şey var. Usulü hadise vakıf. Hadis çiğ. Çok hadis ezberinde kalabilir işte.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 Es geçeyim, orucu inceleyeyim. Böyle bir şey yok. Sana namaz da farz, oruç da farz. Bu umumi farzlar e, dışında e, ne yapacak? İstidadına adına olanı tercih edecek. Ama bunu burada tabii talebenin kendisinden çok kim yapmalı? ya müderris yapmalı. Çünkü neden bazı yere, e, ders okudan Hoca Efendi ekseriyetle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 قال sallallahu aleyhi Kainat Efendisi buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Men ja'ahu e ona ecelu eceli. Yani ölüm saati geldi çat. Ama o ne yolda? İçki yolunda değil, kumar yolunda değil, zina peşinde değil. Nice 70 yaşlı adamlar zina peşinde. Herkese ölüm geldiğinde onu bir uğraşıda bulacak, değil mi? Ya dizileri seyrediyor, ya film seyrediyor, ya hobisi Bilmem yarışmalar. ya Herkes bir e, meşkalede yani. Yani zaruri işi yoksa da kendini oyalıyor. Oyalıyor. Namaz geçiyor haber yok. Bu kadar il, ilmi halini bilmesi farz haberi yok. İtikadını düzeltmemiş ahirette cehenneme gidecek haberi bir şey. Ama bir adama ölüm geldiğinde ve yattubul ilme o kişi Allah'ın dininin ilmini ya, tahsil ediyorsa allah Teala'dan gelen ilmi ayet ve hadis ilimlerini ve onlardan çıkarılan fıkıh, akaid, tasavvufleri talep ederken eceli geldiyse lakıyallahi bu adam Allah'a kavuştuğunda hangi mertebeye çıkar? Velem beyni ve lem yekun beynehu veynen bu kişi ahirette mahşerde cennette neredeyse insanların bulunduğu bütün makamlarda peygamberlerle bu kişinin arasında illa derecetun ve bir fark çıkar, bir merteba oynar. O da peygamberlik mertebesidir. Peygamberlik mertebesi zaten okumakla, öğrenmekle, çalışmakla, çilehaneye girmekle, aç susur durmakla kazanılmaz. nübüvet vehbidir. Vehbi ne demek? Allah'tan gelen, efendim, şekliyle Mevla Teala'nın kullarına bahşettiği lütuftur. Ledün ilmidir nübüvvet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mi okuldu? Hoca mı gördü? Ledün ilmi verildi. Ümmi idi ne demek? Okuması yazması yok.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 Salih ameller, güzel huylar ve ahlak ve rızası üzere yaşayıp üstü katib ile çene kapamak nasibim ve selylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve, ve, ve sellem Muhammedin ve âli ve sahbi ve sellem. Melâyin salli ve selim daima ebede ala habibike hayr-i halqi محمد سيد طابت مناقبه محمد صغه الرحمن في النعام مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك ظايل للخلق الخلق كله